Kendisi Fatih Camisi'nin içinde talebi okutmuş, kitap okutmuş, kaynak keserler okutmuştur. 1919 yılında Bandırma'da metfun şeyhi Mevlana Ali Rıza el Bezzaz'ın yerine geçmiştir. Fakir Puzahat'ın mezarını gördük. Orada hazır bulunduk. Bandırmalı Sami Feli Hazretlerinin yetiştirdiği muhterem zatlardan Ali Efendi onun yanı başına definedilmiştir.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 defalarca incitildim. Hala da devam ediyorum. İnsanın kimseye güveni kalmadı bu devirde. Ama görüyoruz ki çarşambalı Alahiler Efendi, iki kişiye içimi açtım, hiç incinmedim diyor. Birisi Esad Erbil'i Hazretleri, öbürü Alvarlı Mehmet Efendi Hazretleri. Bu, tabi önemli bir şey bu gerçekten. Tabi bu Ali Haydar Efendi'nin bu sözü daha sonra Sam Efendi Hazretleri için de söylediği rivayet ediliyor. Yani Sam Efendi'ye de gönlümü açtım. E, kesinlikle incinmedim diye. Sam Efendi Hazretleri ile bir, bir yakınlıkları var. Yani cenaze namazının da Sam Efendi Hazretleri'nin e, kıldırdığını biliyoruz. Hacığım, bu Alvar Lefe Hazretleri e, Şarşamba'da Ali Haydar Efendi ile alakalı başka söyleyeceğiniz şeyler var mı? Efendim. 1 Ağustos 1960 tarihinde Ali Haydar Efendi dünyasını değiştirmiş. Fatih çarşambada yattığı yerden Kur'an'dan ayetler okunmuş. Etrafındakilere nasihatlerde bulunmuş. Ahireti irtial etmiştir. Cenazesi 3 kere yıkanmıştır. Önce müderris ve Beşiktaş müftüsü Fuat Efendi. Daha sonradan Sami Efendimiz'e insap etmiştir bu zat. Çünkü vasiyeti oydu Ali Haydar Efendi'nin. Ondan sonra Eminönü müftüsü Ali Yekta Efendi yıkamıştır. Daha sonra İsmaila Cami İmam Hatibi Mahmud Efendi tarafından yıkanmıştır. Cenaze namazını vasiyeti üzerine Sami Efendi kıldırmıştır. İşte Alvarın Mehmet Efendi de Muhammedli Lütfü Efendi de şair bir insandı. Pek çok büyük sat ilişkileri de Erzurum'da bir şeydi, irfan kaynağıydı. Yani bir Erzurum'un ışığıydı. Yani Allah hem müderrisdi hem de yetkin bir nakşibendi şeyhiydi. Sami Efendi Hazretleri'ni çok severdi. İstanbul'a gelir, Sami Efendi'de misafir kalırdı. Sami Efendi'miz.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 Kavak İmamı Hulusi Efendi, Cide Müftüsü Hüseyin Efendi, Mehmet Ali Efendi ve daha pek çok insanı Esad Erbil Hazretleri gerçekten yetiştirmiş ve bir İrfan Hoca halinde bütün bir Anadolu'ya, bütün bir dünyaya hediye etmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Tabi o zamanlarda bu evet. hocam, Allah dostları, evet. bu tür şahsiyetlerin evet. daha fazla yetiştiğini görüyoruz hocam. Yani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 o Amerika köyünden bir rufai şehidi, peygamberimizin nesinden bizzat böyle bürhan yaparmış. Böyle çok ilginç bürhanları var. Kafa kesme bürhanından bahsediliyor mesela. Kesti kafa, zikirden sonra yerine oturtturulmuş. Böyle onun oğlu Mevlid Baba hazretlerinden biz böyle duyduk. Hı.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 Amerika'yı ve Avrupa'yı batırıyor. Bundan sonra Fransızların yaptığı gibi sıfır faize çalışıyor. Fransız bankaları sıfır faiz. Faiz yok. O bankacılığı geliştirmeye çalışıyorlar. Ekonomi daha sağlam oluyor. Şu bu devirde adam yetişme nedeni helal lokma az olması. Helal lokma vesileleri birinci önce faiz geliyor ve diğerlerini sayabilirsiniz artık.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 Bundan hepsini burada tek tek tabii, ele almamız mümkün değil. E, bu hayatıyla alakalı tabii, bazı usulardan bahsederken bu eserlerini de vermek e, uygun olur kanaatindeyiz. Evet. Bu Esad Erbil'i Hazretleri'nin eserlerinden e, bahsedebilir misiniz? Yani? Evet. Teşekkür ederim. Efendim, Esad Erbil'i Hazretleri pek çok eser vermiştir. Yani velut bir yazardır. O devrin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 bu Kenzül İrfan hadis kitabı 138 ayrı konuyu ele alıyor. 138 bab diyoruz eski dilde. Kenzül İrfan ne demek hocam? kelime? İrfan hazinesi yani bilgi hazinesi. Bilgi hazinesi. Bilgi hazinesi. Yani. Allah'tan başlıyor. Peygamberimizden Hazreti Hasan Hüseyin'den ve ila nihaya, ve ahlak hadislerine varana kadar böyle yukarıdan aşağı inen bir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 biraz andırıyor gibi bir görüntüsü var aslında. Bir, çok etkilenen bir hadis kitabı bu. Çok etkilenen radyoda da öyle bir devam edebilir hocam o Kendisi İrfan'dan dersler diye belki ileriki belki olabilir. yıllarda. Olabilir. Yani Olabilecek. Mektubatından dersler verebilir. Kendisi İrfan'dan dersler. Nasıl böyle şifa Şerif şeyh'i diye dersler yapılıyor. Tabii. Buhari dersleri yapılıyor. Ebû'l-Müslim dersleri yapılıyor. böyle dersler falan hafızın divanı okunuyor vesaire. Ankara'da şimdi Hacı Bayram Hazretleri'nin dervişlerine okuyup şerh ettiği Fahrettin Iraki'nin nema adlı meşhur farça şiir kitabı var. Allah aşkına anlatıyor. Mevlana'nın çağdaşı Konya'da da yaşamış bir süre. Öyle vefatı da Mevlana'nın vefatından 2 sene önce olmuştur Fahrettin Iraki Hazretleri'nin. Onu şerh etmeye çalışıyoruz. Ağır bir kitap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 Ne Yahudiler, gayr-ı mavdub -i aleyhim, gazaba uğrayan Yahudiler gibi akılcı olacağız, ne de sırf kalbe dayanıp, veleddalin, sapıtan Hristiyanlar gibi olacağız. Hem akıl, hem de kalbin aynı anda çalıştığı ve birleştiği yerde, ümmeten ve satan yeşil renkli bir ümmetiz biz. Biri akıl mavisi, öbürü aşk kırmızısı, ikisinin tam birleştiği yerde, kozmik renk, yeşil renk ve Ahva zikrinin rengi de yeşil olması peygamberimizin ayak izinin, kademinin yeşil olmasıyla bir bağlantı ortaya ölü göstermektedir. Yani biz denge ümmetiyiz. Bu şekilde kalple aklı birleşmemiz lazım. İşte Esad er-Razi Hazretleri pozitivizm cereyanına karşı ümmeti Muhammed'i korumak üzere peygamber sevgisi uyansın diye ben bu kitabı yazdım.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 Tercüme etmesinin sebebinin de bu olduğunu ve, ve batıdan işte doğuya etki, etkilerin arttığını, Peygamber Efendimiz'in ahlakını, sonra onun hadislerini e, anlatmanın e, ehemmiyetini ifade etmek için böyle bir eser kalem aldığını e, söylüyor. Kıymetli El Kamra dinleyenleri, malumunuz Esad Ağabeyli Hazretlerinin merakımından ve bazı tavsiyelerinden, güzel sözlerinden bahsediyoruz. Kıymetli hocam, bu esa Arabi Hazretleri'nin e, menakıbda da zikredilen, işte üveysiler Allah tarafından manaya ererler. E, bununla alakalı bir e, menakıbdan bahsediliyor Esad Arabi Hazretleri'nin e, menkıbesinden bahsediliyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi esma'in.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 üzerinden oluşan, oluşan evet. bir sufi terim. terim. Yani manen, manevi yetişme. Maddi olarak karşı karşıya değil de manevi olarak, manevi irşat. Efendim bu müthiş şükür. Profesör Amerikalı geliyor, İstanbul'da ders veriyor. Su üzerine yazı yazmak, gölgeler koridoru. Böyle güzel kitaplar var. Gençlere de tavsiye edebiliriz. Şey, Şeyh Nazım Kıbrıs'ından etkilenmiş herhalde değil mi? Muhiddin Şekür İşte söyledim. yani Şeyh Nun diyor. Şeyh Nun. Yani Nazım Kıbrıs demiyor da Şeyh Nun diyor. Lefke'de reportaj yaparken Nazım Kıbrıs'ı hazretlerine rağmen diye sordum. Muhiddin Şekür diye bizzat var. Hep Şeyh Nun, Şeyh Nun diye sizden bahsediyor. En yakın talebelerinizden bir tanesi galiba o dedim. Kendisine sordum.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 şeyhini görmeden yetişmek anlamına geliyor kısaca. Evet. Hayatta da olabilir, hayatta olmayabilir ama genelde hayatta olmayan büyük zatların yetiştirdiği kişiler. İşte Abdulhalik Kocdevaniden istifade ettim ben diyor Şahnatçı ben Hazretleri. Görmemiştir, istifade etmiştir. Diyor ki Esadülvezretleri üveyisilerin şeyhleri hayatta olmaz. Manen bu şekilde yaşayan bir şey olmaksızın yaşayan bir şey olmaksızın manevi olarak yetişen üyesiler henüz tam manasıyla hak etmeden böyle toz toprak içerisinde hayatın akışı içerisinde bir yerlerde yerde bir kıymetli cevher bulmuşlardır. Bu şekildeki manevi kabiliyetler.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 Evet. Ve sonu da yok aslında olgunluğun. Hacı Bayram Birli Hazretlerine bir gün soru sordum diyor. Eşref-ü oğlu Rumi. Kayınpederi tabi. Eşref-ü oğlu Hacı Bayram Camisi'nin ilk ema mı? Ve Hacı Bayram Birli Hazretlerinin damadı olarak Bayram seyir-i çıkarmış. Hacı Bayram Birli Hazretlerine sordum diyor. Ulaşacağımız manevi olgunluk bu mudur? Yani seyir bittikten sonra. Hacı Bayram ve Hazretleri bana dedi ki evladım bir Allah evliyası bir Allah'ın evliyası Allah bin yıl ömür verse bin sene seyir sülükle uğraşsa bin sene riyazetle uğraşsa bir tane peygamberin topuna bile varamaz dedi. Evet. Olgunluğun sonu yok çünkü. Negatifliğin sonu var. Eksi 273'te bitiyor. Kozmik eksi.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 Benim bununla da etmiş, eksinin sonu var artının sonu yok işte bu şekilde üvesi olarak gelenler o yönlerini ben kesiyorum o eski hallerini yıkıyorum o arsaya yeni bir bina döküyorum bazıları bunu hazmedemiyor ben elde ettiğim hal güzelliği falan diyor, birinci katta kalıyor yukarı katları ihmal etmiyor ve beni terk ediyor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 Asiyet Abdülkadir Geylani en büyük evliya. Kendisinden sonra gelen evliyalar arasında en büyük evliya o. Ondan istifade etmişsin. Ama şu da it bir, böyle derecesi fazla yüksek olmayan bir şeyhden ders alıyorsun. Abdülkadir Geylani'nin ruhaniyetini mi devam edeceksin? O arslan mı? Yoksa derecesi böyle ondan daha aşağı olan bir mürşid-i kamile mi? Cevap hayatta olan mürşid-i kamile devam edeceksin. Hayatta olan tilki ölü bir arslandan iyidir.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 Bilmem, anlatabildim mi? Yani bu özellikle de mi hocam? Rabıtanın da evet. bu hayatta olan şeyhe yapılması evet. tavsiye, ediyor, tavsiye ediliyor. Evet. Vefa, vefa, vefat edene değil de e, yani bu yaşayan kişiden feyiz almak, onun eğitiminden geçmek e, daha makbul bir şey herhalde yani evet. bundan dolayı. En makbulü. En, en makbulu. Doğrusu bu. E, bu veysilik de tabii insanı belli bir yere getiriyor ve yetiştiriyor. Hı. Ee, ancak tabi yani bu yaşayan hayatta olan bir şeyhden feyiz almak onun eğitiminden geçmek rahle-i bulunmak daha böyle makbul kıymetli hocam bu Esat Erbili Hazretleri'ne e, yapılan bir rabıtadan bahsediyorsunuz eserinizde radyoda e, dinleyicilerimizde de bu e, konuyla alakalı bu menkıbeden bahsedebilir misiniz? evet efendim Osman döneminde başbakanlık yapan Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa onun baldızı var. Kocası Paris büyükelçiliği yapmış ve Berlin büyükelçiliği yapmış. Sosyete hayatı yaşamış. Türkiye gelince işte kız kardeşi Esad erbil Hazretlerine bağlı diyor ki benim şeyhim var diyor Esad erbil hazretleri. Bir seni bir tanıştırayım diyor.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 Durumunu iletmek. Bilebilir mi? Allah dilerse şeyh efendi bilebilir. Dilemezse bilemez. Gene, telekinezi, telepatinezi falan deniliyor. Telepati deniliyor. E, bu gibi bu isimlerle. Minit, batı'da da araştırılıyor değil <gülüyor> mi? Yarım saat ben arabayı kullandım. Kız kardeşim de yarım saat kendinden geçer bir vaziyette şeyhinden dua yoluyla yardım istedi. Buna himmet adı verilir. Himmet diledi. dua yoluyla yardım etmek var. Günahsız ağızdan dua diye hadis var. O hadise dayanarak tasavvufta bu uygulamalardır. Yoksa şeyhlerin bir şey yapacağı yok. Şeyhler de senin benim gibi bir insan. Onlar da aciz varlık. Onların da elinden bir şey gelmiyor. Dua eder, Allah kabul eder. Dua eder etmeyebilir yani. Evet. Ha biz bize göre iyi insanlar diyoruz. Onun için istiyoruz. Düşünlen besliyoruz. Dua eder, Allah isterse kabul eder, istemezse kabul etmez. Mesela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 Elhamdülillah kapı açıldı, ummadık kapıdan ne kadar yardım geldi, bak diye çok sevindik diyor. Tabi onu ilgili yerlere verdik, onlar da fakirlere dağıttılar diyor. O haftanın sonunda Esad-ı Hazretlerini ziyarete gittik. Ve yanımda işte kocam vardı, eşim vardı, ben ve kız kardeşim.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 Hem de alındı. Duasıyla himmet eder veliler. Yardım eder, himmet eder veliler. Bismillahi. Onun için günahsız ağızlar bulup onlardan dua isteyin. Hadi i şerif bu. Ya Resulallah, hepimiz günahkarız ama. Hayır diyor. Biz birbirimize karşı hüsn besliyoruz. Yani kardeşlerimiz günahsız gibi inanıyoruz.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 kabul de etmeyebilir. Ederse eh, işin oldu demektir. Kabul etmezse etmeyebilir. Allah mecbur değil. Çünkü peygamberimizin yaptığı duayı Allahu Teala "İnneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yahdi men yasha" göre ey Muhammed, sen istediğini hidayete erdiremesin, ben erdiririm diyor. Yani ya Rabbi imana gelsin. Ebu Talib diye ağlıyor peygamberimiz. Allah Kabul etmiyor Peygamberimiz. Hazreti İbrahim'e Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak olacak. Kurtulsun. Biraz daha müllet ver Ya Rabbi diyor. وَلَا تُخَادِبْنِي فُلَّزِينَ zalemu. Ey İbrahim! Zalim bir kavim konusunda benim karşıma çıkma diyor. Olay bundan ibaret. Bunu büyütüyorlar, büyütüyorlar. Tasavvuf Aleyhisselam'ı bir söylem olarak karşımıza çıkartıyorlar. Maalesef tasavvuf bu arada yanlış anlaşılıyor. Bizim nasıl anlatacağız onu da ben bilemiyorum. İlahiyseldir kelimi tayyib ve amel-i salihü yerfe'uhu. Hocam ayet-i kerime diyor yani bu amel-i salih böyle güzel sözü. Eee ikimize salih amelliyse yaptığı duayı Allah yükseltir. Ameli salih diyese yükselmez. İnne ma taqabbalu min al-muttaqin. Muttakilerden daha çok kabul eder ayetleri. Bu konuşmamızın delilleri ama Artık evet, bu, konuşmamız tabii, bittiği tabii, için tabii. E, burada evet, e, kesiyoruz. Hocam, süremizin de sonuna geldik. E, tabii konu daha geniş detaylı ama. Kıymetli Erkam dinleyenleri, hocamıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir e, menkıbeyle, Esad Arabili Hazretleri'nin hayatında yaşamış olduğu güzel bir menkıbeyle e, programımızı nihayetlendiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kal efendim.